manzara Çoraklaşmış topraklar kurumuş hep otlaklar gönlüme hüzün salar hazan vurmuş yapraklar kulluktan bizar kullar her tarafta hortaklar çevre bir renkle doldu sırtlarında fırakla Nesiller köksüz oldu, bir şey bilmez salaklar Ülkeyi sardı ilha, şehadetsiz dudaklar Eskiye olsun inat, başlarında kalpaklar Kime anlatsan bunu, kalkar, kalkar seni savsaklar İlkine uydu birbirinden bunaklar, bir çirkef çak kuruldu zift zift akarırmaklar. Oba ova heps oldu, yaprak döktük havaklar Cehaletle ravaç var, tafra tüten çıraklar. Şanlı tarihte hasar, ırtlağında tırnaklar. Gaza, bayilik şimdi, üzünlü bayraklar. Korku ruhlara sindi, su sızdıran çanaklar. Hayal iffet yıkıldı, haramda hep ayaklar. Şeytan, ruha takıldı, hiç durmadan parmaklar. Düşünceye elveda Zonklamayan şakaklar Millet kökünden cüda Antik oldu sancaklar Gericilik bir yafta Hep kafirce laklaklar Kitaplar artık rafta Güvenenmiş yapraklar Rüzgar aldı her yanı Gaflette, gaflette avanaklar Yıkılmış sarayı hanı, kulübede konaklar, Nerede izzetten eser, kızarmıyor yanaklar, Hürler köleden beter, iflas, iflas etmiş ahlaklar,